Kasım, dünya sular altında, Hindistan'da son 44 yılın en şiddetli yağışları, çöl ikliminin egemen olduğu Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı, Birleşik Arap Emirliği, Irak ve Yemen'in sokaklarında sel sularına kapılarak sürüklenen araçlar, Yunanistan'da sel sularına kapılıp Türkiye kıyılarında ortaya çıkan cansız bedenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç kıyılarını vuran kasırgalar, Vietnam'da sel sularından ötürü boşaltılmak zorunda kalınan 100 bin ev. Hepsi 2013 yılının Kasım ayında görüldü. Ama en trajik haber son model bir arabanın bile zor ulaşabileceği bir hızla yani saatte 315 km hızla Filipinleri vuran Hayyan ya da halk arasındaki ismiyle Yolanda Tayfunu ile beraber geliyordu. Dünya tarihinin kayıtları geçen en şiddetli tayfını olan Haiyan aynı zamanda dünya tarihinin en şiddetli tayfunu olan Haiyan aynı zamanda 6149 ölü, 1700'ün üzerinde kayıp ve evinden olan 818600 ve genelde etkilenen 8.7 milyon kişiyle Filipinlerin en dehşetli fırtınası olarak tarihe geçti. Tayfunun en şiddetli etkilediği Leyte eyaletindeki Tacloban şehrinin belediye başkanı canını zor kurtarırken Takloba'nın haritadan silindiğini söyledi. Ülkede yardımları ulaştıracak yol ve altyapı hizmetlerinin bile kalmamış oluşu durumun fecaatini göstermeye yetmiyordu. Fakat bu hali dünyayı göstermeye çalışanlar da yok değildi. Birleşmiş Milletlerin iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 19. Taraflar Konferansı'nın Varşova'da başladığı gün Filipinlerin baş müzakerecisi Yep Sanyo, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği toplantısında gerekli kararlar çıkana kadar açlık grevine girdiğini açıkladı. In solidarity with my countrymen who are struggling to find food back home and with my brother who has not had food for the last days, with all due respect, Mr. President, and I mean no disrespect for your kind hospitality, I will now commence a voluntary fasting for the climate. This means I will voluntarily refrain from eating food during this cop. Until a meaningful outcome is in sight, until concrete pledges have been made to ensure mobilization of resources for the Green Climate Fund, we cannot afford a fourth COP with an empty GCF, until the promise of the operationalization of a loss and damage mechanism has been fulfilled, until there is assurance on financial adaptation, until we see real ambition on climate action in accordance with the principles we have so up upheld. Mr. President, fakat onların karşılarında yaşanmakta olan durumu görmekten ziyade dalga geçer gibi Aynı zaman dilimi içinde temiz kömür diye bir şeyin var olduğunu ve ekonomik açıdan ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalışan kömür şirketlerinin konferansını koyacak haris bir taraf vardı. Bu ciddiyetsizlik karşısında Sanyo'nun başlattığı greve katılanların sayısı artarken gelişmiş ülkelerin bir şekilde harekete geçeceği izlenimi vermemesi üzerine 130'dan fazla ülkeden oluşan gelişmekte olan ülkeler grubu ve Çin müzakereleri terk etti. Arkasından zirvenin son günü tüm sivil toplum da terk etti ve mücadele için evine döndü. Ama seneyi bekleyin geri geleceğiz diyerek. İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, açlık ve savaş gibi diğer felaketler daha belirgin hale gelirken ileride çekilecek olan açlığı şimdiden insanlara göstermek için girişilen açlık grevleri de çoğalmaya başlıyordu. Bulgaristan'da göçmenler, Guantanamo'da tutuklular, Suriye sınırında duvara karşı Nusaybin belediye başkanı Ayşe Gökkan, İran insan hakları savunucusu avukat Abdullah Soltani, Vanda konteyner kentlerinde yaşayan aileler, Çanakkale'de felspat madeni için ağaç kesimlerine karşı duran köylüler, hepsi açlık revindeydi. Köysel ısınma ile mücadele çalışmalarına muhalif çevrelerin elindeki en büyük kanıt olduğu iddia edilen düz çizgi argümanının bir ölçüm hatası olduğunun bilimsel olarak ortaya çıktığı günlerde Başbakan Erdoğan'dan Bütün rakamlar ortada biz çevreciyiz ve kimse bizimle çevrecilikte yarışamaz argümanı geldi. Ona da dolaylı bir cevap Google'dan gelecekti. Google Earth ağaç kaybı haritalarına göre dünyada son 12 yılda kaybedilen net orman alanı Moğolistan'ın yüz ölçümüne eşitti. Yani Türkiye'nin yüz ölçümünün iki katı. Aynı haritada İstanbul'un alarm verdiği de açıkça görülüyordu. Alarm çanları yalnız İstanbul için çalmıyordu. Konya, Karapınar, Kapalı Havzası için uzmanların Tema Vakfı için hazırladığı Termik Santral Etkileri raporu Kasım'da yayınlandı. Ortaokullarda tüm öğrencilerin ezbere bildiği cümle tepetaklak gitti. Ezberimiz tamamen bozuldu. Konya, Karapınar Havzası Hala Türkiye'nin buğday ambarıydı elbette ama hükümetin planladığı kömürlü termik santral o buğday ambarını ateşe atmak anlamına gelecekti. Başbakanın dediği gibi bütün rakamlar ortadaydı da çevrecilik ortada yoktu. Ne kadar kömür o kadar az ekmekti. Gezi ruhu 5 ay sonra Kasım'da da kol geziyordu. Deniz gözlüğü ve gaz maskesinin silah olmadığı hükmünü veren mahkemeye Eylemciler Taksim'de havuza girmeye gitmedi ya cevabı veren savcının itirazı üzerine iddianame kabul edildi. Eylemlerde yaşanan polis şiddetiyle alakalı soruşturmada ise beş aydır ilerleme kaydedilmiyordu. Eylemlerin ilk gününde başından vurularak günlerce yoğun bakımda kalan Lobna Allami ise kendine geldikten sonra şunları söylüyordu. Hep ağlıyorum. Çünkü bir sürü şeyim, yeteneğim, bilgim artık yok. Çöpe gitti. Okuyamıyorum. Yazamıyorum. En kötüsü de istediğim gibi konuşamıyorum. Kasım ayında Türkiye'de medyayı bir hayli meşgul edecek haberlerin ilk emareleri Zaman Gazetesi'nden geldi. Habere göre Başbakan Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampının son gününde basına kapalı bölümde kız erkek aynı evde kalan öğrenci evlerinin denetleneceğini ve bir daha Hacı Bektaş törenine katılmayacaklarını söylemişti. Haberi yayınlandığı gün yalanlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Düpedüs Asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın da buna benzer bir ifadesi de kesinlikle söz konusu değil demesine rağmen, Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuştuğumu inkar etme anlayışına sahip değilim diyor kız ve erkeklerin yurtlarda birlikte kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek müstakbel bir krizin fitilini ateşliyordu. Hükümetin ileri gelenleri Erdoğan'ın açıklamasının ne kadar gerekli olduğunu açıklamaya girişirken polise öğrenci evleriyle alakalı ihbarlar yağmaya başladı. Arınç "Ben bir kişiden ibaret değilim. Benim özgül ağırlığım var." diyerek sistemini dile getirdi. Başbakansa Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili sorulan sorulara görüşmedim. Niye görüşeyim? diyordu. Barzani'nin 21 yıl sonra Diyarbakır'a gelişi esnasında el ele tutuşan Arınç ve Erdoğan aralarındaki sorunu çözmüş görünseler de Türkiye'de sorun bitmiyordu. Simit sadece İstanbul'un bazı bölgelerine mahsus olmak üzere %40 artıyor. Tiger Woods golf oynayacak diye Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılıyor. Taraf gazetesi Fişlemelerin devam ettiğini gösteren belgeler yayınlıyor, MIT'in bütçesi %40 arttırılıyor, Adana'daki 10 Kasım törenleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş'un kendisini protesto eden vatandaşa bir demesi tepki çekiyordu. dünya sokaklardaydı. Bangladeş ve Yunanistan'da işçiler, Avustralya'da emekliler, Ermenistan'da muhalifler, arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Greenpeace aktivistleri sokaktaydı. Anonymous'un çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında binlerce kişi suratlarında Guy Fawkes maskesiyle sokaklarda genel isyana katılıyordu.